Zikrullah, taraf ilahidem ilah eden bizlere zikredilmesi emrolunan Allah'ın isimlerini lisana getirerek zikretmek, aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın muhabbetini kalbimizde bulmak üzere yaptığımız bir fiildir. Hem sevdiğimizi zikrederiz, hem de Allah'ı unutanları hakkı Allah'ı hatırlatırız. Üçümüz karşılığı unutmaktır, nesidir yani zikir de hatırlamaktır. Öyleyse biz sevdiğimizi zikrederiz ve unutanları da sevdiğimizi ve hakkın esmasını hatırlatırız. Öyle olunca zikrullah'a gelecek olan kimseler zikrinin faziletini ve kaderi kıymetini anlarlarsa ve bilirlerse buradan boş çevirmeyeceklerini, taraf-ı ilahiden boş çevirmeyeceklerini ve onların gönüllerinin arzularını ve müradat ve verileceğini bilmeler edilir zira zikredenler zikir meclisinde bulunan Allah'tan mükafatı müsavi alır yani zikrullaha hüsniyetle gelen bir kimse zikredenlere bağışlanır onlarla beraber hakkı zikretmiş olur çünkü yalnız lisanen zikir olmaz kulaklan işitmek de zikirdir Allah kainatın haliki ve maliki mustakillen maliki ve haliki esmasıyla malum ile meşhuttur. Çok güzeldir, güzeli sever. Allah diyeni mahrum etmez. Zikredeni zikreder. Şükredenin nimetini ziyade kılar. Bizi yoktan numar eden, bizi öldüren ve dirilten odur. Ha, bize yediren, içiren odur. Altımızı küreyi döşedi. Semayı göğü direksizlerimize kaldırdı. Gündüz güneş ile gece ay ve yılıza ile semayı süsledi. Verdiği nimetler saymakla tükenmez. En yüce, en büyük nimetler O'nundur. Her şey O'nundur. Ve bize ihsanı namütenahidir. İşte bu sevgiliyi biz zikrediyoruz. Bu sevgiliyi unutanları hatırlatıyoruz ki bunu zikretsinler. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın bir takım melekleri vardır. Bunlar körreye ardı dolaşırlar. Nerede bir zikir meclisi görürlerse oraya toplanırlar.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 Kişi sevdiğini çok zikreder, seni seviyorlar onun zikrediyorlardı. Peki benim cemalimi onlar görmüşler mi? Nasıl bana aşık olmuşlar? Ya Rabbi eşyayı, eşyadaki bulunan kudretini, kuvvetini, heybetini, sabretini, azametini görmüşler. Evet. Ve sana teslim olmuşlar ve aşık olmuşlar. Demek ki eşyadaki kudretimi, kuvvetimi, azametimi görmüşler, bana aşık olmuşlar. Ya beni görselerdi ne yapacaklardı?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 ne acaba? Bunu da istiyoruz, öğrenmek istiyoruz ya Rabbi. Zikir meclisine gelip zikrullahı seyredenleri de zikredinlere bağışladım. Onlara da cemalimi bahşedeceğim, vaat ediyorum. Yani öyleyse zikrullahta bulunan Allah'ı zikredenlerle, zikri seyreden, zikre gelen de aynı ecre, aynı sevaba, aynı derecata malik olurlar.